Kardeşlerim, muazzez müminler, dünyada Cenab-ı Hakk'a yakınlaşma vasıtaları arıyoruz, vesileler arıyoruz. Araya neler giriyorsa onları çıkarma gayreti içerisindeyiz. Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh son anlarını yaşıyor. Rabbine gidecek o büyük buluşma, vuslat Hz. Ömer adına da gerçekleşecek. Başını oğlu Abdullah'ın göğsü üzerine koymuş. Son anları olduğunu fark edince oğlu Abdullah'a diyor ki yavrum başımı toprağın üzerine koy. Oğlu Abdullah babasının dediğini yapmama noktasında irade beyan edince Hz. Ömer Efendimiz ısrar ediyor oğlum başımı toprağın üzerine koy. Başını toprağın üzerine koyunca vay illem rabbi Ömer geliyor Allah'ım affetmezsen Ömer'in hali nicedir Ömer oğlunun göğsü üzerine başını koyup huzuruna gelemez Ömer geliyor Allah'ım eğer affın mağfiretin olmazsa vay olsun veyl olsun Ömer'e Cenabı Hakk'a yakınlık vasıfları aramak koltukları makamları ''Her şeyi aradan çıkarıp ben geliyorum ya Rabbi'' demek. Namaz kardeşlerim, bütün vasıtalardan daha kuvvetli. Sizi dünyadan koparıyor cenab Hakk'a ''Allahu ekber'' diyorsunuz. ''Ben geldim, huzurundayım ya Rabbi'' diyorsunuz. Onun için Kur'an-ı Hakim, peygamberlerden bize bahsediyor. Her peygamberi farklı bir hususiyetiyle anlatıyor. Hazreti İsmail'e söz gelince ve vekur fil Kitabı İsmail innehu kana sadikal vaad wa kana rasulan nabiyya ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kuran Hakim'de Hazreti İsmail'den de bahse insanlar gelsin Halka halka, saf saf dursunlar İsmail. Gündem İsmail de onlara. sadikal va'di, sözüne sadakat gösteren İsmail'i anlat onlara aleyhisselam. Kurban olacak, babası İbrahim götürüyor. Kâle ya ebedi f'al mâ seteciduni se min inşâallâhu Namaz, namaza sabretmek ne ki? malı vermek sadaka zekat olarak ona sabretmek ne ki İsmail'i anlat onlara o Allah'a canını veriyor babasına söz verdi felemma esleme ve tallahu lilcebin yatınca İbrahim oğlunu İsmail canını Allah'a kurban ediyor neler canabı hakka nasıl kurban edilecek ve zikru fil kitabi İsmail İsmail Aleyhisselam'dan bahset onlara. İnnehû kâne ve ve İbrahim oğlu İsmail Aleyhisselam aleyhisselam. Cenabı Hakk'a teslim olunca, vaadini yerine getirince ailesine Komşularına, çevresine dönüyor namaz diyor. Gelin siz de Allah'a teslim olun. Yani bizim yaptığımız gibi evinden çıkıp camiye gelmiyor. <gülüyor> Ailesine, çevresine, yakın komşuya, uzak komşuya, mesai arkadaşına kalk namaz vakti diyor Hazreti Ömer radıyallahu <gülüyor> anh. Gecenin yarısından fazlasında namaz kılar Fecre doğru As-salah, Namaz, namaz der bütün evinde Odaları dolaşır, herkesi ayağa kaldırır Camiye giderken Sokakta Ömer radıyallahu anh As-salah, Namaz, namaz diyerek yürür İnsanları, mahalleyi, komşuyu Cenab-ı Hakk'a kulluğa davet eder Kardeşlerim İsmail Aleyhisselam adına Cenab-ı Hak bize şu hakikati anlatıyor. Yani senin yaşın 40'a 50'ye geldi. Kalktın camiye geliyorsun çocuğun orada. Komşu orada, mesai arkadaşı orada. Bırakıp seccadeyi serip namaz kılıyorsun. Hayır. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالسَّلَاۜ Kimler senin müessesende çalışıyorsa, bir yerde memursan, müdür, müdürsen, amirsen... Neler yapıyorsan, hammalsan, sokakları temizliyorsan, namaz vakti gelince es-salâh, es-salâh diye gideceksin. İnsanlara namazı anlatarak, hatırlatarak Rabbimin Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yürüyeceksiniz. Neden böyle? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّاً Peygamberlerden sonra bir kuşak geldi, insanlar geldi. Onlar peygamberlere ihanet ettiler. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَذَاؤُ السَّلَا Namazı terk ettiler, kılmadılar. Allah-u Ekber'e icabet etmediler. وَاتَّبَعُوا <gülüyor> الشَّهَوَاتِ Namaz bir ben, namaz bir baraj. Nefsinizin şehvetine, paranın şehvetine, makamın şehvetine engel olan bir baraj namaz. Namazı terk edince vettebe'u şehevati, şehvete daldılar, kumara daldılar, eğlenceye daldılar. İslam'ı sadece şekilden, suretten ibaret gördüler. Her taraflarını onların tuyan kuşattı, Allah'a isyan kuşattı. Onun için Peygamber yaşadığı mahalleyi koruyabilmek için namaz diyor çevresine uzak komşuya yakın komşuya kalk Rabbim kainatın sahibi bizi huzuruna davet ediyor Allahu ekber demeye var mısın diyor yanındakine arkadaşına aynı odada kaldığı medrese talebesine kalk diyor Rabbim bizi huzuruna davet ediyor <gülüyor> Namaz terk edilince camiler boşanınca, şehvet patlayınca her türlü belayı, felaketi gördü bunlar. Görecekler. Görecek bu toplum kardeşlerim. Bu camiler sabah namazlarında, akşamlarda, yasılarda dolmuyor. Ya da gelemeyenler evlerinde aileleriyle cemaat yapmıyorlarsa... ''Kur'an haber veriyor.'' ''Fesevfe yelkauna gayya.'' ''Ne kadar bela çeşidi varsa hepsini göreceksiniz.'' ''Kur'an'ın haberi bu.'' ''Rabbimiz konuşuyor.'' ''Göreceksiniz.'' ''70 yaşındaki anneleri çocukları ellerinden tutup sokağa attığını göreceksiniz.'' İçen kumar oynayan bir çocuğun eve gelip annesinin kolundaki bilezikleri almak için sarhoş haliyle annesinin kolunu kestiğini göreceksiniz. Fesevfe yelgavuna gayya. Çünkü namaz bir barajdı, bütün kötülüklere engel mani oluyordu. Fakat insanlar namaza sahip çıkmadılar. Allah'ın hakkını korumayanlar insanların iffetine de namusuna da Saygı göstermeyecekler. Beklemeyin buyuruyor Kur'an'a hakim kardeşlerim. Geçenlerde bir haber vardı. Yani Bulu civarlarında bir çocuk. Annesini vurmuşlar orada yatıyor. Çocuk da ağlıyor diyor ki Babam hapiste babamı görmeden geliyorduk. Annemi vurdular şimdi ben babama ne söyleyeyim? Babam bana annemi emanet etmişti, onu koru demişti. Şimdi vurdular annemi, ben babama gelecek seferde annemi vurdular, nasıl anlatayım? Peki o anneyi kim vuruyor kardeşlerim? Adamı hapse alıyorlar. Bir kadın var, beş tane çocuk geride kalıyor. Orada başka birisi de o kadının iffetine göz dikti, alıyor kadını kaçırıyor. Kadın kurtuluyor eşini ziyarete gidince eşinden dönerken onu kaçıran iffet düşmanı olan adam oğlunun gözü önünde kadını çekiyor vuruyor. Polisle askerle nereye kadar korursunuz? Eğer namaz yoksa o çocuklar bu toplumda ağlayacaklar. Sonra kalkıyor diyorlar ki zina edene İslam neden ölüm cezası veriyor? E adamlar, be adamlar, be gafiller, siz kimin hakkını koruyorsunuz? 11 yaşında annesini vurdular, kaçırdılar. Babası hapiste. o çocuğun yanında mı yer alacaksınız? Yoksa iffetin, namusun, ırzın, düşmanı, zinakarların yanında mı yer alacaklar? Allah biliyor kardeşlerim. Ve lekum fil kisasi hayatun ya ulil albab l'allekum Gittiniz bir yere. Evinizi mi koruyacaksınız? Ailenizi mi koruyacaksınız? Eşinizi mi koruyacaksınız? Şu kadar tırnağında boyalı olan kadınların verdiği kararla o katilleri ırz düşmanlarını engelleyemezsiniz. Peki cezayı kim verecek? Kainatın sahibi diyor ki, eli boyalı olanlara değil, orada yatan o çocuğa sorun. Annenin katilinin cezası ne olsun? Allah konuşuyor. Ela ya men halak. Rabbiniz bilmez mi kardeşlerim? Kimden yana bunlar? Katilden, ırz ve namus düşmanlarından yana mı? Allah'a, onun kitabına, onun talimatlarına dönmeden evinizi, sokağınızı, cemiyetinizi kurtaramazsınız. Sana geldik ya Rabb. Sana teslim olmaya geldik. Onun için namaz. İnne's salate tenha ani'l fuhşae ve'l Bütün fuhşiyattan, münkerden namaz alıkoyar. Önce Allah'ı tanıyacak, Cenab-ı Hakk'ı tanıyacak. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geliyor, ilk iş olarak camiyi yapıyorlar. Mescidi inşa ediyorlar. Çünkü mescid onlara takvayı, mescid onlara namazı öğretecek. Namaz onların karar yahu olacak. Namazla bütün kötülüklerden nasıl uzaklaşabiliriz ya Rabbi? İşte mescide bunu öğrenmeye geldik diyecekler. Onun için Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ashabının muhaciri, Soğuktan sıcaktan koruyacak, evlerini yapmaya müsaade etmeden imanlarını ve ruhlarını koruyacak camileri yapmayı onlara emrediyor. Kadınlar koşuyor, erkekler koşuyor. Önce Mescid-i Nebevi Medine'de inşa ediyorlar. Ruhlarını, mahallelerini, çocuklarını, evdeki kadınlarını, onların iffetini koruyacaklar. Bu da camide öğrenilecek. Abdullah bin Ebi Evfa kardeşlerim, hanımı vefat edince vakit geliyor, kaldıracaklar, hanımını defnedecekler. Dönüyor etrafta olanlara yaşlı gözleriyle diyor ki, اِحْمِلُوهَا وَرْغَبُوا بِحَمْلِهَا فَاِنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ hijara. Fakat onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, onlar, Bu onlar, taşıyın, bu kadının tabutunu omuzlayın. Zira bu kadın Medine'de Efendimiz onlar, Vesselam mescidini bina ederken, mescidi inşa ederken, biz erkekler gündüz ikişer tane taş taşıyorduk. Bu kadın da gece arkadaşlarını alıyor. Namehremin erkeklerin arasına karışmayalım diye gecede bu kadın arkadaşlarıyla buraya taş taşırdı. Şimdi bu kadının tabutunu omuzlayın, taşıyın bu kadını. Allah Resulü Aleyhisselam'ın mescidinde kadınlar, erkekler onu yapmak için seferber oldular. Çünkü Abdullah bin Ebi Evfa'nın hanımı biliyor ki İffetimi koruyabilmek için bu mahalle namaz kılmalı. Bir kadının iffeti ne kadar önemli bunu namazla öğrenecek. Onun için gece uyumuyor sabaha kadar. Medine'nin kadınlarıyla omuzunda o kadın taş taşıyor. Camiler, namaz kardeşlerim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam can boğazına geliyor. Son anları Son nefeslerini veriyor Ali salatu vesselam Ayşe annemizin kucağında ümmetine Essala Essala namaz namaz diyor. Size namazı bırakıyorum. Eğer mahallenizi, evinizi, iffetinizi korumak için şekil ve suret olarak değil, Allah Resulünün kıldığı gibi, benim kıldığım gibi namazı kılmaya sizi davet ediyorum. Efendimizden sonra Ashab-ı kiram efendilerimiz radıyallahu anh. Allah Resulü'nün namazına onun kıldığı gibi riayet ettiler. En zor anlarında bile kalktılar namaz kıldılar. Biliyorlardı ki bu toplumda yetim yavruların, kimi kimsesi olmayanların hakkını korumayı da bize, Allah'ın hakkına riayet etmeyi de bize ancak namaz öğretebilir. Namaza en zor meclislerde anlarda bile riayet ettiler. İbnü Sa'd tabakatında rivayet ediyor. Hazreti Ömer Efendimizi vurdular, hançerlediler. Evinde o yaranın şiddetiyle bir baygınlık geliyor. Öldü diye bırakıyorlar. Acaba vefat etti mi? Ömer'i kaldıralım, defnedelim mi diye tereddüt ediyorlar. Sonra birisi diyor ki Ömer radıyallahu anh yaşıyor mu yoksa vefat etti. Bunu öğrenebilmek için dokunursanız anlayamazsınız. Namaz diyeceksiniz. Ömer. Allah Resulü'nün öğrencileri mescitte namazı eda ettiler. Ömer deyin Hz. Ömer Efendimiz'e yaşayıp ya da hayatta olup olmadığını öğrenmek için namaz kılındı Ömer diyorlar. Kâme ve sallâ. İnne curohu yes abudemn. Hazretü Ömer Efendimiz namaz kelimesini duyunca kalkıyor. İnne curohu yes abudemn. Kan damlıyor vücudundan, baygın halde yerinden fırlıyor. Allahu Ekber. Namaza duruyor. Namaz Ömer'i yatağından ölüm döşeğinden kaldırıyor. Çünkü namazla Allah Resulü Aleyhisselam zamanında öyle bir ünsiyet kurdular ki. O namaz Rabbimin huzuruna götürüyor. Hazreti Osman evinde kuşatıyorlar. 22 gün mescide çıkmasına müsaade etmiyorlar. O halde evine girip onu şehit ediyorlar. Hanımı ile diyor ki, evi kuşattılar, suyun eve girmesine bile müsaade etmediler. O halde o gecelerde sabahlara kadar... Osman radıyallahu an namaz kıldı. kuran Hakimi her gece bir defa namazında hatmetti. Namazla Rablerine gitmek istiyorlar. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Efendimizin Allahümme allimhu te'vilel-Kur'an Kur'an'ın muhatabı kıl ya Rabbi. En büyük müfessiri olsun Allah'ım diye dua etti Abdullah bin Abbas. Hayatının sonuna doğru gözlerini kaybediyor. Dünya gözleri görmüyor, yanına bir doktor getiriyorlar. Doktor diyor ki, seni Allah'ın inayetiyle tedavi ederim. Fakat tedavinin muvaffakiyete ulaşabilmesi için şunu yapmamız gerekiyor. Bir hafta sırt yatacaksın, sallanmayacaksın, sadece namazlarını ima ile kılacaksın ''Abdullah bin Abbas gözlerini kaybetti. Doktor gözlerine kavuşacaksın ama bir hafta Rabbinin huzurunda durmayacaksın.'' i̇bn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, ''Men terekessalâte lekiyallâhu ve huvâ aleyhi gadbân'' ''Kim namazı terk eder, Rabbimin huzuruna takati olduğu halde gözünü korumak için ayağa kalkmaz durmazsa Allah'ın huzuruna büyük bir öfkeyle gazapla gelecek, gözler sizin olsun.'' Dünya gözleri görmesin, kalbim görsün diyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı, kardeşlerim. Onlar gözlerini kaybettiler ama namazla ruhlarında, yüreklerinde medeniyetin aydınlığı vardı. Çocuklarına da bunu anlattılar, bunu bıraktılar. Evlerde huzursuzluk var, sokaklarda isyan var, kumar var, tuğyan var. ''Sıradan hallerle namaz kılmaya, dar pantolonlarla, Allah'ın huzuruna önemsemeden namaza duran hallerimiz var. Yani olsun aradan çıksın diyen hallerimiz var. Eğer bu cemiyetin, bu sokakların kurtulmasını istiyorsanız, bu toplum gayri safi milli hasılanız. Bütün dünya devletlerinin üzerine çıkarak kurtulamazsınız kardeşlerim. Bu toplumun namaz kurtaracak.'' Hayyâlel-salâ, hayyâlel-felâ. Arakanı'da, Suriye'yi de bir buçuk milyar âlem İslam'ı namaz kurtaracak. Onun için mesai arkadaşına, seccadeyi serdiğin zaman odasına git. Seccade bizim odada, gel. Rabbimin huzuruna duracak. Eğer sen namaz kılmazsan Allah bize bela yağdıracak. Musibet yağdıracak de. Hep beraber kalk, mahalle olarak kalk. ''Namaz seferberliği başlatalım ki kardeşlerim, o çocuklar, yeni çocuklar, anneleri katiller tarafından vurulduğu zaman annelerinin cesetleri başında ağlamasınlar. Namaz kılalım bu toplumda, namaz seferberliği başlatalım ki bundan sonra sarhoş, ayyaş çocuklar eve geldikleri zaman annelerinin kollarından bilezikleri almak için annelerinin kollarını kesmesinler.'' Çünkü innessalata tenha anil fuhşâi vel münker. Fuhşiyatı zulmü yani ancak namaz önler kardeşlerim.